Çeviz ağacı, Gülhane farkında. Ne sen Bunun farkındasın Ne polis Farkında Ben Bir ceviz ağaçıyım Gülhane farkında Yapraklarım Hı. ipek mendil gibi Suda balık gibi kıvıl Kıvıl yapraklarım ipek Mendil gibi tiril tiril <gülüyor> Kopar ver gözlerinin gülüm Yaşını sil Yapraklarım, ellerimdir, tam yüz bin elim var, yüz bin elle dokunurum sana, İstanbul. Yapraklarım, gözlerimdir, yüz bin göze seyrederim seni, İstanbul. yaprakların yüz bin yürek gibi çarpan çarpan yaprakların evet dünya insanlık bahçesinin çiçeklerine yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kart eniştesine bu hasret bizim diyen bu şairle başlamak istemiştim. Başta da onun şiiriydi. Şimdi ne mutluz hep birlikte şiir okuyoruz. Şiir Festivali'yle yapıyoruz. Şimdi festival direktörü Sayın Zeki Tombakır Konuşmasını yapmak üzere Sanne'ye davet İlk defa Festivali geldiğinde birkaç ayrıldı ve arabasının içinde uyumlu başladık. Bugün gelemediler. Ona bakınca festivalin aslında epey uzun yıllar sürmüş olduğunu görüyordum. Ama bizim acemiliklerimiz, eksiklerimiz, öğrenmelerimiz hiç bitmeyecek gibi görünüyor. Yani 7 yıl boyunca deneyim biriktirdik. Çok sayıda dostumuz, anımız oldu İstanbul'da. Bazı değerler de belirtirdiğimize inanıyorum. Mesela Kürtçe şiir okuyacak bir şair çağıramayacaksınız dendiği zaman bize... Drama bakarsan göreceksin. Kürtçe yazan şairler var bu festivalde demiştik ilk sene. Ermeni şair var mı diye sordular. Hükümetimiz Ermeni açılımı yapmadan yıllar önce biz Ermenistan'da şair çağırmaya başlamıştık. Bunlar çok insani şeyler ama cesaret gerektiren, öyle olduğu düşünülen bir şey varsa biz onu hep yaptık. Benim kütüphanesi o kulağında. Ermenince de var, Kürtçe de var, Arapçada var. Bu büyük coğrafyadaki bütün sesler, bütün diller var. Bu arada çok önemli, başka bir şey belirttirdik. Çok değerli arkadaşlarımızı belirttire belirttire, dağıtmadan yürümeye çalışıyoruz. 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programında bu hafta da birlikteyiz. Fener Cümen Üçay. Radyolarının başında bizi dinleyen herkese iyi bir hafta diliyorum. Programa Haziran 2013'te düzenlenen 8. Şehir İstanbul, İstanbul Şehir Festivali'nden bir kayıtla başladık. E, Dilek Türker, Nazım Hikmet'in ceviz ağacı şiirini yorumladı ve ardından festival direktörü Zeki Tombak'ı saniye davet etti. E, ben Zeki Tombak'ı 2006'da tanıdım. Sıdık çok hastaydı o günlerde. E, Ruhsu Kültür Sanat Vakfı'nın kapanması gündeme gelmişti ve dostlar e, Korusu çalışmaları için bir yer arıyorduk Beyoğlu'nda. E, o günlerde e, e, İşte Beyoğlu e, Beyoğlu'da kahvesiyle ünlü. E, Manda Batmaz Sokağı'nın sonunda, Rejans e, Lokantası'nın hemen üstünde Tarihi ve Toplum Bilimleri Enstitüsü vardı. E, Mimar Yücel Gürsel ile birlikte gitmiştik e, Enstitü binasına ilk kez. İşte laf açtı ve Zekiadi sağ olsun her zamanki açık gönüllülüğüyle yani gelin burada çalışım değeri verdi ve uzun yıllar bize ev sahipliği yaptı enstitü. Ben de bir dönem enstitünün sekreterliğini yürütmeye çalıştım. bugün sevgili Zeki Tombağa ve Zeki abi programıma konuk ettim. Hoş geldin Zeki abi. Hoş bulduk azamet. abi istersen Tarih ve Toplum Bilimleri Enstitüsü'nden kısaca bahsederek başlayalım bu muhabbete. 2005 yılında, kurulan, 2005 yılında kurulan bir e, dernektir. Hı hı. E, orada e, bir düşünce atölyesi, bir e, e, kültürel e, birağa gelişler e, amaçladık. Çok ilginç şeylerdi Her siyasi içeriden. görüşten, her eğilimden, her e, kültürden e, insanın. Orada gelip sözünü söylediği, isteyenlerin soru sorduğu ama kimsenin kimseyi ikna etmek zorunda olmadığı bir dünya kuralım diye uğraştık. Aynen. İyi de oldu, çok da güzel oldu. Şiir İstanbul Festivali'nin mayalandığı yerde orasıdır. Peki festival nasıl başladı Zeki abi? Ondan da söz eder misin? Şu arkadaşımızın birisi dedi ki dünyanın... Pek çok ülkesinde uluslararası şiir festivalleri var. Türkiye'de yok. Aslında bir, iki tane festival denemesi oldu. Birer sene yapıldı. Arkası gelmedi. Hı hı. Yani Türkiye'deki şair, edebiyat insanları e, sürekli olan işler yapamıyorlar. <gülüyor> Nedir bilmiyorum. E, sebebi. E, olur yaparız dedik. 2005'in da konuşmuştuk bunu. E, 2006'nın Mayıs ayında yapmak üzere karar verdik. Görev bölüşümü yaptık ve 2006 Mayıs'ında 1. Şii İstanbul Festivali'ni gerçekleştirdik. Şeyi hatırlıyorum ee, abi. Bir, afi sonra, bir afişi vardı ilk festivali. E, Metin Üstü'nü daha sağ olsun. Toprak vatanım. Büyük karakteristimiz. İnsan olsun. Düşünce insanımız. <gülüyor> o bize e, Tevfik Fikret'in bir şey, e, beytini Ruh-i zemin, vatanım, nevi beşer, insan, e, ulusum e, şiirini toprak vatanım, insan ulusum diye e, bir afiş yaptı. E, o afişte tanıdık, O slogan da bizi çok iyi ifade ediyordu. E, bence bir uluslararası şiir festivali eğer Türkiye'de e, olacaksa e, böyle bir sloganla var olabilirdi. Çok isabetli Çok. oldu. Çok güzel. Bu hani başta dinlediğimiz konuşmanda yedi yılda biriken değerlerden bahsediyorsun abi. Neydi bu değerler? Yani dostluklar, anılar? Bir kere şeydi. Bu bir, bir ekonomik faaliyet değildi. Bir gönüllülük şeydi. Hı hı. E, tabii şiir festivalleri hiçbir şey olmazsa uçak bileti diye bir sorunu var. Sponsorsuz olmuyor. Ee, tek sponsor bulabildiğimizi de söyleyemem. Ee, daha çok e, kendi imkanlarımızla e, kavrulduk. E, Nazire Deleman sağ olsun hep yanımızda oldu rahmetli oluncaya kadar. E, kendisini minnetle anıyorum. E, onun dışında e, Güven Karataş'ta bir arkadaşımız var. E, festivalin e, e, temel direği oldu son yıllarında. Evet. Uzun süre e, mekanları bulma, e, yemek organizasyonlarını yapma falan gibi işlerde o olmasa e, başaramazdık sanıyorum. Onun dışında genellikle arkadaşlarımız e, bir ucundan aktılar. Kimisi çeviri yaptı. Mesela bu konuda e, Oğuz Baykara hocamız e, muhteşem çeviriler yaptı. E, açılışlarda falan da e, çevirileri, konuşmaları çevirdi. E, Kadriye Özgür Cesur hem çok değerli bir şairimizdir hem de bütün Balkan ilişkilerimizde. O düzenlerde Mari Akbaş bizim Ermenistan e, bağlantımız idi. E, Ermenistan edebiyatını Türkiye'ye taşıma konusunda. E, Latin Amerika, Afrika... E, toplamda bir e, şey ülkeden iki yüzün üzerinde şair geldi. Türkiye, Türkiye'den şairler vardı değil mi? Tabii ki Türkiye'den çok kıymetli şairlerimiz de e, şiirlerini okudular ama mesela çok kıymetli e, büyüğümüz Hilmi Yavuz'un eli hep üzerimizdeydi. Hı hı. E, Bahadır, Vural Bayrıl e, sadece şair olarak değil aynı zamanda bütün tasarımlarımızı yapan, kitaplarımızı yayın hazırlayan arkadaşımızdır. Sloganlarımızın desendir. Ee, kitapların üzerinde insanlar insanlık için şiir, şiir için küresel vicdan ko koalisyonu. Hı. Efendisi sanat şiir, şiir her yerdedir gibi. Bu ee, veya e, şiir hayatı yener gibi. Ee, sloganların tamamı e, onun. Şair Zihni'nin ee, Onun dışında e, şey, Latif Epez Demir Kürtçe e, kü, şairleri Türkçeden şairleri Türkçe'ye hem çevirir hem de kendilerini davet ederdi. E, Beyoğlu Beyerdiye Başkanı e, o zaman Ahmet Misbah Demircan'dı. Daha ilk e, senenin hazırlıklarını yaparken belediyeden geldiğiniz şeyler. Arkadaşlar geldiler benimle görüşmeye. Dediler ki başkanımız görüşmek istiyor. Gittik. Dedik ya Beyoğlu'nda bir festival yapacaksınız ve Beyoğlu Belediyesi'ne hiç haber vermeyeceksiniz. Olmaz öyle şey. Bazı yüklerinizi biz almak isteriz üstümüze dedi ve uzun yıllarda biz Ahmet Mispak de çok değerli katkılarını festival verdiğini gördük yaşadık kendisine de şükran duyuyoruz. Onun dışında çok değerli şairlerimiz sadece şiirlerini okumadılar derken mesela Küçük İskender o da artık aramızda değil. Yani, çok çok genç şairlerin önce Galata Meydanında sonra Kadıköy'de kilise meydanında açık havada şiirlerini okuduğu toplantıları o organize etti, o yönetti. Hem genç şairlerin abisiydi hem de çok kıymetli bir şairdi. Hilal Karahan hala devam ettiriyor bu festival işlerini. Başka isimler de var tabii aklıma geldikçe söyleyeceğim. Ama bir ekip işiydi. Evet. Ve bu ekip aslında hala duruyor. Yani bu e, festivale bir şekilde omuz veren, destek veren insanlar duruyor. Ama Ercümeç'cim bu e, festival işleri, arkamızda e, bir sponsor yoksa, sponsor da çok önemli değil. Çok e, yerel yönetim evet. desteği yoksa yapılabilir bir şey değil. Çok önemli. E, i̇lçe belediyelerinin de e, bu e, yükü üstlenmesi bence isabetle değil. Yani tabii ki yapılabilir. Her ilçede Hı -hı. bir festival Hı -hı. yapılabilir. Zaman zaman yapılıyor. Kıymetli şeyler Hı -hı. bunlar. Emeği geçen herkese şükran duymalıyız. Evet, Ama bu Şiir İstanbul, bir İstanbul bütünü için bir şiir festivaliydi. Ve bence yapılabilirse gene o şekilde yapılması lazım. Vallahi ben ee, hala bugün hatta her zamankinden çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Şey abi, yani İstanbul, e, şimdi, şiir ve Şiir İstanbul Birbirini tamamlayan iki kavram. Ve bence hala... Zamanında hangi mekanlarda yaptığımızı söylersem evet, daha değil. iyi anlaşılabilir. Kesinlikle. Ay'a 20'de Ki Az önce Do dinlediğimiz Dolmabakça kayıt oradaydı. E, Tophane-i Amire'de Kırım Kilisesi'nde evet, yaptık abi. E, Oralarda biz festivalin açılışlarını kapanışlarını yaptık. Kırım Kilisesi, Kadıköy İskele Meydanı, Hı. ne bileyim yere vatan Sarmıcı Evet, evet. ee, Kasım Paşa Meydanında İstanbul, bile şiir dinletileri e, yapılıyor daha hatırlıyor. <gülüyor> evet ve binlerce insan geldi oraya. Evet. evet, evet. Ee, yani bu çok e, çok şeyden. E, Şeyde Galata evinde yapmıştık hatırlarsan abi. Andrey Şeyhin yeni evinde. Galata e, <gülüyor> evet. Galata e, orada binden. her Orada herkes. Kırım Kilisesi ve Galata evi bizim her sene şiir okuma etkinlikleri yaptığımız yerde yerlerden ikisiydi. Aynı zamanda yine tarihi şeyin içinde, Beyoğlu'nun tarihi binalarının, hamlarının içinde de şiirler okundu. Bence İstanbul'un tanıtımına katkıları bulunan bir festivaldi ama bunun ötesinde biz dünyanın her yerinde bir dostları olan bir festival haline geldik zaman içinde. Ee, Suriyeli e, şairlerimiz de, e, acaba ne oldu? Başlarına bir şey geldi mi diye endişe ettik Suriye savaşı sırasında. Ee, bir arkadaşımız Perulu. E, İstanbul şiir Festivali'nden ayrıldıktan sonra e, zaten rahatsızdı buraya geldiği zaman. Onu kaybettik. E, onunla ilgili üzüldük. Evet. ...Sautomay Adaları'nda darbe oluyor. Orada çok, çok kıymetli bir şairimiz var. Acaba orada bir şey oldu mu? Evet. Onlar da bizi merak ediyorlar sürekli. Hı -hı. Ee, yani... ...sadece bir festivale geldik, şiir okuduk... ...gittik değil. Evet. Ee, işte Gürcistan'ın... E, ...Ulusal Marşı'nın... E, ...sözlerini de yazan... ...çok değerli bir şair var. E, Dato Marraze. Hı -hı. E, Kültür Bakanı da yaptı zamanında. O festivalimize gelir gider... Bu sene gelir bir derdi. Ee, bu sene bir e, Gürcü e, de, Kültür Vakfı Derneği var burada. Onların bir davetine gelmişti. Orada e, arkadaşlar benim de orada olduğumu anons edince çok büyük bir sevgiyle, coşkuyla şey yaptı. Yunanistan'dan geldi. E, yani şunu söyleyeyim. Hı -hı. Türkiye'de hiç kimsenin açılım yapmadığı dönemlerde e, biz Türkçe Şiir yazan ve okuyan şairleri getirdik. Ermenistan'dan şair getirdik. Ee, Norveç'ten, İsveç'ten şairler geldi. Donis geldi ilk sene model e, adayı. Evet hatırlıyorum. Ee, yani şey, e, Türkiye'nin şairleri çok önemli. E, şairlerle tanıştılar ve Türkiye'de, biz onları nasıl davet ediyorsak Türkiye'den de bir sürü şair bu festivalin üzerinden kurduğu ilişkilerle dünyanın her tarafına gitti festivallere. Ee, bence iyi güzel bir şey yaptık. Genç şairleri destekledik. Festivalin bir kitabı var. Versene. Bir de genç şairlerin fanzine yayınlanıyordu. Ee, fanzine de Küçük İskender yaptı hep. Ee, o hazırladı. Hangi şairlerin gireceğine o karar verdi sadece baskısı yapıp, Kaç e, yıl sürdü? Yani en son hangi yıl yapılmıştı festival hikaye? 2014 2015 evet. senesinde yapıldı. şehir İstanbul olarak. Ondan sonra e, Femin İstanbul diye e, şey e, Hilal Karahan e, ve evet. arkadaşlar e, şey yaptılar o festivale devam ettiler. Yine Bahadır e, Bayrıl'ın ciddi desteğiyle e, Dilruba Erenler. Hmm. E, yani şey o de, devam ediyor ama işte Kartal Belediyesi sağ olsun destek oluyor. E, orada yapılıyor. E, başka da sürekli olan bir e, uluslararası şiir festivali e, yok İstanbul'da. Anladım. 3 ee, yani hatta... sene 4 sene evet. E, bu 2013 yılıydı e, abi Kemal Burkay dönmüştü yurt dışından ve onu da festivalde ağırlamıştınız değil mi? Şimdi istersen o kaydı dinleyelim mi? Kemal Burkay şiirini e, okuyacak. O sene Kemal Burkay e, ve Sait Maden, o da aramızda değil artık. E, i̇kisinin e, adına, yani ikisine ödüllerdik verdik. E, onur konumuz oldular. Hı -hı. şeydeydi evet, evet. Kemal Bey'in kızları da bizim çok eski arkadaşlarımızdır Hı -hı. ve Birvan kızı da önemli bir şairdir şimdi istersen Kemal yani Burkay'ın şiirini dinleyelim zikâtı olur sonra yine muhabbetimize devam edelim çok güzel bir şey yaşıyoruz bu gecenin onur konukları var o gecenin konukları konukları, şiire adanmış üç ömür, şiire adanmış ruh, bilinç, emek, önce bu şiire adanmış ömürlerden Kemal Furkayı sahneye davet etmek istiyorum. Burkay hem şiire adanmış bir ömür, hem siyasi tavrıyla da barışı, sevgiyi ve bir orman gibi kardeşçesinde yaşamayı ve felsefe edilmiş bir büyük şair. Kendisine hoş geldin. Tevhid evet. dostlar. Öncelikle beni onur konu olarak davet eden Çiğli İstanbul Festivali'nin değerli yöneticilerine teşekkür etmek istiyorum. Festivalin onur olarak davet edilmek bana da onur verdi. Az önce söylediği gibi 31 yıl yurt dışında kaldım ve geçen yıl döndüm. Bildiğiniz gibi siyasi nedenlerle yurt dışına çıkmıştım. Arandığım için uzun zaman dönemedim. Ve edebiyatlar, şiirle ilgili çalışmalarımı yurt dışında da sürdürdüm, siyasi çalışmalarımla birlikte. İlginçtir, ben yasaklıydım, aranıyordum ama bir şiir ve gülümseyle bir bakma sansür, sansür duvarlarını aşabilmiştim. Değerli sanatçı sezen Aksu'nun okuduğu ben yani bestelenmiş ve onun okuduğu bu şiir yüzünden ismi telete ekranlarına yansıyordu yasaklı ve arandığım halde bu bir bakıma sanatın ve şiirin gücünü gösteriyor bence ben şiirlerimden bir tanesinin size kısa bir şiir Hayat güzellikle ölüm Sonbahar çarpar ya adamı Ben de tutup bir anı çaldım Hekim güne işinden Stockholm'un Mavi göğünden Kavgadan Ve şiirden Okyanusa düşen bir yaprak gibi kendimi saldım Yağmurun ve güneşin yudumu ekim, ölüme giden güzelliğin, akşam güneşinin öptüğü şehir, bir umut mu yoksa keder midir? Yüreğin teline dokunan bir anı belki dona kalmış, yetmiş yirmi çalan Hepsi burada işte avucunda. Hayatta, güzellikte, ölüyor mu Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sen de bereketle biz gitsen de yolu, yolu, bir yere çıkmasa bu yolu çıkmasa bu, yolu, bu yolu bir yere. Urdumayı güçlüsende. Çıkmasın bu yolu, çıkmasın bu bir yere. Çıkmasın bu yolu, çıkmasın bu yolu, bir yere. Çıkmazı bu yolu, çıkmazı bu yolu, çıkmazı bu yolu bir yere Çıkmazı bu yolu, çıkmazı bu yolu, çıkmazı bu yolu bir yere Nereye payı var, nereye? Nereye payı var, nereye? Seninkiler direkmişler sen yoksun uçlerinde buolu çık bu yolu çıkması bu bir yere çık bu yolu çık bu yolu bir yere Hoksa ezilmeye sende katil birermişer işçilerle işçilerle işçilerle la el la la işçilerle işçilerle işçilerle la Sevgili dostlar, 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programı dinliyorsunuz. Haziran 2013 tarihli Şiir İstanbul, İstanbul Şiir Festivali açılış konserinden bir kayıtta Kemal Burkay'dan "Sokol'de Sonbahar şiirini dinledik. Ve ardından Timur Selçuk, Bilgesu Erenus'un Nereye Payidar oyunu için beslediği şarkıyı seslendirdi. Bugün stüdyoda konum var. Festivali direktörü sevgili Zeki Tombak. Zeki abi bugün konuğum. Zeki abi dün de Timur Selçuk'un cenazesinde seninle birlikteydik. İşte ne yazık ki Timur abi geçtiğimiz cuma günü kaybettik. Yani şiir ve müzik deyince benim aklıma gelen ilk müzisyenlerden birisi de Timur Selçuk. İşte Nazım Hikmet'ten, Atilla İlhan'dan, Orhan Veli'den, İlk Yaşar Oğulcan'dan besteler yaptı. Timur abi senin için ne ifade ediyordu Zeki abi? Timur Terçuk bizim gençliğimizin 70'li yıllar o en hayvuylu, en kavgalı yürültülü yıllarda içimizde en çok titreten şarkıları söyleyen insanlardan biriydi. Bizden biriydi. Ben kendisini kendisini Sanıyorum Ankara'da bir Türkiye İşçi Partisi Beyice e, genel başkanı olduğu partinin bir etkinliği vardı. Ben partinin üyesiydim. E, akşamında da bir e, böyle kültür sanat gecesi yapıldı. Orada e, işte önde Beyice Boran ve parti üniversiteleri oturuyordu. Piyaro yine e, kendisi çalarak şarkılar söyledi. Yani hepimiz için müthiş bir geceydi. Ee, son bir anımız da var onu da anlatayım Timur Selçuk'la ee, e, gezinin olduğu yıldan 2013 yani. ee, şiir festivali yapacağız ee, Ay irini e, Timur Selçuk ve Kızıl Hazal Selçuk e, konser verecekler çok heyecanlıyız fakat bu arada bu gezide kıpırdanmalar başladı bizim hazırlıklarımız yapılmış şairlerimiz gelmiş Otellerine yerleştirdik falan. Ee, gittik ayırılmaya. Fakat o gün sabahleyin CHP'nin, Kılıçdaroğlu'nun, Kemal Bey'in şeyde e, Kadıköy'de bir mitingi olacaktı. E, o mitingi iptal edip e, kendisi Nova Otele geçti e, yanındaki heyetle beraber. Hatta şairlerin bir kısmını da davet etti. Çünkü akşam Ay Erniye'de girecekti. Şairlerin bir kısmı Novo Otele gitti. Ee, sonra öyle bir hale aldı ki o gün Taksim'e giriş bariyerler kaldırıldı. Ee, 1 Mayıs 77-78'de bile görmediğim bir kalabalık Taksim'e. Bekledik biraz. Ee, sonra e, bir şair e, hanım arkadaşımızı orada bıraktık. Dedik ki sen de ol. Gelen gidenler gelişiyor. Belli ki bu gece bu konser yapılamayacak ama e, Taksim'de çok daha büyük bir şiir yazılıyor. Milyonlarca insan tarafından. Hakikaten evin önünden başlayarak bir kalabalık. İstihar ceddesi hep yürüyerek geldik oralarda. Zaten araç çalışması mümkün değildi. Taksim'de bir insan denizi vardı. E, oradan aşağı indik. E, Kabataş Beşiktaş'tı, tıklım tıklım doluydu. Böyle bir kalabalığı hiç görmedim. Timur Tercübu dinlemek isterdim gezi gezi'nin mi yaşanmasını isterdim Yani gezi daha heyecan vericiydi o gün için, ama Timur Tercübu bize her zaman heyecan verdi evet. ve vermeye devam ediyor. Doğru abi. Ee, ben de bizim çocuklarımız da o heyecanı yaşayacaklar. Ben de önümüzdeki hafta programda Timur abiyi anlatmaya anamaya çalışacağım. Şöyle az önce bir şarkı dinledik Murat'tan. Dilge Su Erenus'un bir oyunu için yazdığı bir şarkıydı. Şimdi Dilge Su Erenus deyince tabii benim aklıma Müştak abi geliyor. Sevgili eşi Müştak Erenus. şimdi istersen abi şöyle 4 Kasım Müştak abinin de 18. ölüm yıldönümü. Yani 4 Kasım. Bilirsen şimdi ondan bir şeyi dinleyelim ve sonra yine moderatimize devam edelim. Tamam. 1940'larda bir tatil günü şaşkın bakkaldaki ahşap bir evin sofasında yedi şişe ile Andersen'in kibritçi kızını ağlamıştık. Önce kuşları sevdik yumuk ellerimizle kış günleri pencereye bakan o serçe kuşları. Boğulu camlarımızda terleyen yazılar komşu arsadaki kafa karış oyunları hepsi üstte iç içe birbirine sarılmış düşler gibi. Sonra bir garip zaman yürüdü ellerimize. Bir büyüdük sanki başka olduk. Uçtu o telaşlı serçeler. İnsanlar gördük ortada. Açlar, işsizler, evsizler. Hele kimsesiz çocuklar. Durduk şiirler yazdık. İnsan diyorduk. Tek ve güzel yaratık. İnsan diyorduk. Tek ve zavallı <gülüyor> ve yalnız. Oysa milyarlar yaşıyordu bu dar dünyada. Böyle üst üste iç içe bu haksız oyunlar ve bu acımasız savaşlar içinde. Günün yürüyen her saatinde binler geliyordu dünyaya. Ve bu artık öyle tek tek olmak değil, topluca selamlamaktı yeryüzünü. Tekler yenik terk ediyordu alanı. Yalanı dolanı haksız çirkini bitmişti oyun. Biz geliyorduk doğru, güzel ve haklı olarak, halk olarak ve insanları şimdi seviyorduk, halkları baharımıza basarak. E, Müştak Erenus'un kendi sesinden duyuru şiirini dinledik. E, Müştak Ereğlus'u 1987'de Emek Sinemasında yapılan e, 12 Eylül sonrasının ilk 1 Mayıs salon etkinliğinde tanımıştım. E, i̇şte gecede Can Yücel, Müştak ve Bilge Su Erenus işte Yalçın Küçük. ...Emin İgüs ve birçok sanatçının katılımıyla yapılan bir etkinlikti bu anma etkinliği. Hatırlıyorum salon tıka basa doluydu. Hatta içeri giremeyenler sokakta 1 Mayıs kutlaması yapıyorlardı. Zeki abi küreselleşen kapitalizmin organize ettiği bir hayatı yaşıyoruz. Ve uzunca bir süredir bir saldırı altındayız. Yani fetiş nesneler, işte küre, küresel iletişim ağları, ulus ötesi şirketler, gezegenin diğer canlılarıyla paylaştığımız suyumuza, havamıza, toprağımıza yani insana ve doğaya, tüm canlılara dair her alana el koyuyorlar. İnsanın ve doğanın temelden varoluşuna yönelik bu saldırı karşısında insanlığın en kadim silahı da bana göre şiir ve tabii bir de müzik. Programın başlığına da şiir hayatı yener demiştik. Sence şiirin toplumsal değişimdeki rolü nedir? E, e, hiçbir zaman insanlık e, çok mutlu, çok huzurlu e, çok dayanışma yarışma içinde bir hayat yaşamadı. Evet. E, hem birbirine sırf e, ilişkileri içinde evet. e, baskı ve takım uyguladı ama hem de giderek artan bir şekilde yaşadığımız gezegenin de e, neredeyse geri dönüşü olmayacak ölçülerde tahrip etmeye e, devam etti. Hı hı. E, yani son yıllarda daha çok herkes farkında e, neoliberalizm, eskiden şunu söylerdik hı hı. hani e, şey yapıyoruz, e, teknoloji geliştikçe emeğin üretkenliği artıyor yani e, o kadar ilerleyecek ki biz 8 saatte, 10 saatte değil de 1 saatte, yarım saatte belki günlük üretimimizi yapacağız. Hmm. Ve geçmişte kazandığımızdan kat kat fazla paralar kazanacağız. Hayır öyle olmadı. Ee, teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin. insanların çalışma süreleri artık 24 saat oldu. Ee, çalışma yerleri her yer oldu. Evlerinde de kimsenin e, çalışmadan e, geçen bir dakikası zamanı bütün bunlara rağmen şey yok. Ee, yani mutluluğumuz artmıyor. Ee, daha güzel bir dünyada yaşamıyoruz ve popü, popülist ama baskıcı otoriter e, siyasetçiler de giderek yayılıyor. Macaristan'da ve başka yerlerde var. İnsanlığın e, bir hayali olmaksızın da daha iyi bir dünya için mücadele etmesi ve daha iyi bir dünya e, yaratmak için bugünden çaba harcaması mümkün değil. Bir Gelecek tahallülünün olması lazım. Geçmişte sosyalizm ta diye tarif ettiğimiz şey bugün aslında daha zengin bir şey. Yani e, artık canlılar arasında da hiyerarşi reddeden, halklar arasında da e, ilişkileri, e, ulusal bakışın, etnik bakışın, ırkçılığın tamamen karşıtında bir yerden gören bir şey var. Yani daha da bir toplum hayali var. Yeni bir yaşam hayali var. E, bu hayal e, matematik bir şey değil. Mühendislikleri gibi bir şey Tabii oturuyanlar da var ama e, şiir olmaksızın insanların yeni bir hayat tasavvur etmesi, yeni bir hayatı hayal etmesi, yeni bir hayat için mücadele etmesi mümkün değil. Şiir her zaman e, bilimden de e, önde giden bir şey. Mücadeleden de önde giden bir şey. E, önce şairler söyler. Bazen şairler de ne söylediğini kendisi de daha sonra idrak eder. Ee, sonra e, toplumlar onun arkasından gelir. E, yeni bir hayat ümidinin çok yerle bir olduğu bir dönemde e, şairlerin de sesinin çok kısıldığını görüyoruz. E, belki o daha büyük bir şiirin gelmesinden önceki bir sessizlik anıdır. Bir doğum öncesi anıdır. E, ümit ediyorum ki Önümüzdeki yıllarda şimdi gençler arasında çok güçlü şair adaylarımız, şairlerimiz var. Hmm. Çok güçlü bir şiir gelecek. Çünkü bu çok güçlü şiire insanlığın çok ihtiyacı var. Evet. Ee, yeni şey. bir hayatta duyduğumuz ihtiyaçla hmm. e, büyük bir şiire duyduğumuz ihtiyaç birbiriyle çok bağlantılı. Evet. Zeka bir programdan önce e, muhabbet etmiştik. E, Vedat Türkal'i ile ilgili bir e, anım vardı. Ee, ondan bahsetmek ister misin? Vedat Türkali'nin e, Bekle Bizi İstanbul şiiri herkesin dillerinde e, hafızasında hı hı. E, Yetkin Dikimciler bahçede yaptığımız bir festival açılışında e, Vedat abiyi de e, oraya kadar getirdik e, onur konuğumuz ödül vereceğiz e, onurlandırmak istiyoruz yani. E, ödül haddimiz değil ve Yetkin dikinciler o şiiri okudu. Çok da müthiş okudu. Ee, Vedat abi e, sandalyesinde oturduğu yerde Dedi ki ben bu şiiri 50 sene önce yazdım. Yazdıktan sonra devlet yazanın da okuyanın da bulunduranın da canı okudu dedi. Bir gün bu şiirin Doğmavahçe Sarayı'nda okunacağını rüyamda görsem hayra yormazdım. Demek ki oluyormuş dedi. Çok, çok güzel. Çok güzel. <gülüyor> şey Arada bir benim sesim gidebiliyor bu internet bağlantımla ilgili yani hem senden hem de dinleyicilerinden özür diliyorum. Zeki abi sen uzun yıllardan beri şiire emek veriyorsun. Yani sanıyorum ilk şiir dosyanı akademik Kitap Evi 1983'te bir ödüle değer bulmuştu. Biraz bahseder misin yani şiir ile süren yolculuğundan? Akademi ödülü aldım deyince herkes Oscar falan diyor. <gülüyor> Bizim akademi diyelim abi. Akademi şey kitap ödülü. De. <gülüyor> e, bir derem e, bütün genç sayıların e, hayali gerçekleştiriyordu. İlk kitaplara ödül veriyordu. E, i̇şte ben de bir şey yaptım, gönderdim. Jüride de şeyler vardı. Kısa e, Yine Vedat abi de oradaydı. E, Emin Galip Sandalcı oradaydı. Hmm. E, çok kıymetli e, şairler vardı. E, Kemal e, Özel oradaydı. E, Şimdi işte benim e, de, ödül al, aldığım yıldır. Ondan sonra çok değerli bir sürü şair oradan ödüller aldı. E, Hadi Bey, e, rahmetli oluncaya kadar da galiba evet. o ödül devam etti. Son arkası gelmedi. E, İstanbul'un efsane, yani efsane kitabı İstanbul gerçekten taşında. Peki abi sonra bir kitabın daha basıldı sanıyorum değil mi? O zaman şeydi, Füzün Dürük kelimesi ilk kitaptı ödül alan. Sonra 88'de uzak karlı bir ülkeden diye bir şiir kitabı çıktı. Onun politik kitapların da çıktı. Siyasi yazılarım, Evet, e, Siyasete de ediyorum. geleceğiz. Bir de dergilerde de sen yazıyorsun yani. Değil mi? Şiirlerinde çok sayılan yayınları. dergide. Hı. Hem siyasi yazıları yazıyorum hem edebiyat üzerine şiir üzerine de yazıp Peki, çizdiğim hala şiir yazmaya devam ediyor musun Zeki abi? Yazıyorum. <gülüyor> Kendim için yazıyorum. Yazıyorum, okuyorum, mutlu oluyorum. <gülüyor> Bir Harika. Şimdi şey şöyle istersen hani siyaset hayatından da bahsedeceğiz yani Türkiye İşçi Partisi ile başlayan bir siyasi hayatın da var ama ondan öncesinde istersen yine Onat Kutlar'dan 1986'da yayınlanan Unutulmuş Kent kitabından bir sokak şiirini dinleyelim kendi sesinden sonra yine muhabbetimize devam edelim. Durmadan değişen bu kente Selviler'in anılarıyla uğuldayan bir sokaktı. Yüksek ve kül rengi yapıların tepesinde ikindi, sarı bir ışıkla vururdu pencerelerin donuk ve sessiz krater gölcüklerine. Orada yaşlılar otururdu, tozlu iğne yastıkları ve güz, sararmış martıların eğri yağmurla ile gelir tarardı, yüzlerinde unutulmuş sepya boşluğu. Karınlarına ölümün tohumlarını ekirdi aşağılarda, hafif bir lağım kokusuyla karışık kahve ve anason çiçekleri satılan küf rengi ırmakların sokağında ehliyetli kurbağalar, safa pezebekleri ve geçmiş kaçakçıları. Arada inatçı anavutların durmadan yenilediği kaldırımlardan gülleri örselenmiş kadınlar geçerdi. Fark edilmeyi bekleyen erken kararmış lide gümüşleri genç kızlar. Kanlı bayrakların yelkeniyle arada tersane işçilerinin kadırgaları geçerdi. ilk yardıma doğru siren seslerin Sivaslı kapıcıların granit belleğine bulanık izler bırakırdı. Günlük işlerin bittiği saatlerde yani geceleri sokak bir kerhane gibi işlerdi bahriye gediklileri. Denizle gören evlerin duvarına arabesk bir savaşın tarihini yazarlardı. Aşk. Binliklerin mor jileti çalışırdı kapılarda titreyerek ve derin bir yarıkla açarak feodal zamanın surlarını sabahın eteklerine ulaşırdı. Oradan başıboş çocuklar çıkardı yaşamın çöpçüleri. Doğulu çocuklar plastik ayakkabıları kapları ve kendi gövdelerindeki ölü ana sıcaklığına sarılan kollarıyla süpürürlerdi gecenin artıklarını. Solgun iğneleriyle ilk ışıkların dikerdi ağırbaşlı halk kendin zarını yeniden ve gün başlardı. Orada sevdim seni. Sokağa denize bağlayan geçitte de orada, geceyi gök kuşağına bağlayan günlerin saçını hızla örerdi zaman. Sevecen sorgulu uysal yüreğin gecimen türküsüyle açardı soya ağacının gizli bahçelerini çılgın bir büyüce. Orada kanırmadan geleceğin şarabını çıkardım ve yanan günlerden altın. Bir şiir çıkardım güzelliğinin kapalı yapraklarından, bozkır ortasında ırmak, kuyu dibinde gökyüzü, bir özgürlük esintisi zindanların avullarından. Unutma ben yok olunca değişince kent ve bir yoksulun o günlerden sana bağışladığı söz ülkesi yitip gidince sonsuz ve isimsiz bir deniz kalacak, bir de çam ağacı benim sularımla öpüşen. Onat Kutları e, 1986'da yayınlanan Unutulmuş Kent kitabından Sokak e, Aklı şiirinde dinledik. Onat Kutları 1994 yılının Aralık ayında Marmara Oteli'nin lobisinde patlayan bir bomba sonucu kaybetmiştik. Ağır yaralanmıştı ve 11 Aralık 1995'te daha fazla direnememiş ve hayata gözlerini yummuştu Onat Kutlar. Onat Kutlar'la ilgili ne diyebilirsiniz Zeki abi? 84 senesiydi ee, işte Bir işte çalışıyordum, ayrılmıştım falan. Ee, bir ilan vermişler. Elimiz kalem tutuyor belki reklam metni yazarız diye. O dönemde pek çok şair reklam metinlerinin içinde bu oldu kaldı. Ben de ona e, aday oldum. Görüşmeyi Orhat abi yaptım elinde. Ee, Dedim ki hep deneyimli, deneyimli diyorsunuz. İşe almazsanız nasıl deneyim sahibi olacağız? <gülüyor> tamam seni alacağız dedi. Çok güzel. Ben o işe giremedim ama ee. Murat abiyle bir, birkaç defa karşılaştık daha sonra da. O patlamadan da bir yarım saat önce ben oradan geçtim ve Beşiktaş'a inmek dolmuşlara gitmiştim yani evet. o patlama sadece o bir anda olmadı. Yani ona değildi oldu. Evet evet abi. Yani ona kutlar yani bana sinemayı ve yani edebiyatı sevdiren insanların başında geliyor gerçekten. Yani ne diyelim ruhu şad olsun. Peki Zeki abi hani şiir dışında uzunca da bir siyaset hayatın oldu işte. Türkiye İş Partisi'ne genç yaşlarda girdin. Birazcık bahseder misin siyaset yaşamından yaşamından? 19 yaşındaydım. <gülüyor> Türkiye İlçin mektup yazdım. olmak istiyorum diye. Nerede i̇yi yaşıyordun oldun. abi o yıllarda? E, karar dokumundan beri atmışlardı komünist diye. E, Mevleketimde Balıkesir'in Balıkesir. ilçesinde hı hı. Hı hı. yaşıyorum. O sırada e, işte üniversite sınavlarına hazırlanıyorum falan. E, işte mektup yazdım. E, sonra da arkadaşım geldi cana Açık göz. Beni üye etti düş 5 arkadaşla beraber. Sonra İstanbul'a geldi üniversite için. E, İkisat Fakültesi'nde okudum. E, İkisat Fakültesi mezunlar cemiyetinde hala arkadaşlarımızla ilişkilerimiz devam ediyor. Sonra evet, 12 Eylül'den sonra işte uzunca bir aramma dönemim oldu. E, orada işte çeşitli siyasi dergiler çıkardım. E, i̇ktidar yolu, fabrika gibi. E, çeşitli e, kur keşme süreçlerinde falan çalıştık herkes gibi. Şimdi şeydeyim. Halkların Demokratik Kongresi'nde yürütme kongresiyim. Ve Demokrasi İçin Birliği'nde koordinasyonunda orayı temsilen bulunuyorum. Biraz Demokrasi İçin Birlik hareketinden de söz eder misin? Zeki abi, yaklaşık dört yıldır sanıyorum faaliyette olan bir beraber, birlik hareketi. Demokrasi İçin Birlik Rıza Türmen'in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yardımcımız Rıza Türmen'in e, örayak olmasıyla e, ortaya çıkmış platform ama çok sayıda e, ilerici sosyalist devokat aydın içinde. E, kurucuların içinde. Aynı zamanda verimci solcu partiler var, sol partiler var kuruluşunda. Ama bu giderek genişledi ve ee, CHP'nin, HDP'nin de olduğu, Emek Partisi'nin de olduğu, Halk Evlerinin de olduğu, e, hedeken de gözlemci bulundurduğu, e, çok geniş bir platform oldu. Platform. Hı -hı. İşte e, herkesi dinliyoruz, herkesle yayına gelmeye çalışıyoruz. E, Türkiye'nin e, normal bir ülke olmasını demokrasisinin hı hı. yeniden inşa edilmesini ve sağlam bir şekilde yeni bir temel üzerinde yeniden kurulmasını istiyoruz. Kürsünün barışçı, demokratik çözümünü istiyoruz. Hukukun üstünlüğünü, adaleti istiyoruz. Kürsünün Çevreye yönelik saldırıların son bulmasını istiyoruz falan. Bizim <gülüyor> bir sekiz ilkemiz var <gülüyor> Güzel. Düş, dışında yani herkesle beraber <gülüyor> olmaya çalışıyoruz. Bence şey her hafta bir tane bazen iki tane bildirimi Evet takip ediyor. ilgili. Karantina TV'de mutlaka bir her hafta bir programımız yayınlanıyor bazen iki. Yani zaman zaman bir oluyor. Genel olarak <gülüyor> iki. Ee, i̇şte geçen e, bana gittik bu e, helikopterden e, atıldığı e, iddia edilen yurttaşların aileleriyle görüşmek için. Yani İstanbul dışında bir takım yerlere gidiyoruz. geliyoruz. E, çeşitli yerlerde de soruyorlar. E, çok kolay bir gelmenin bir e, zorlukları açmanın bir metodu olabilir mi? Dip Formatında çalışmak diye. Buna benzer şeyler daha önce de yaptık. Demokrasi, çağrı falan gibi. Şu anda dip bir şey platform olarak gayet etkili. Bunun benzerlerinin Anadolu'nun ülkenin her yerinde ilçede, ilde olması mahallelerde meclislerin oluşması her sorun etrafında böyle taraf olan herkesin yayına gelebileceği bir takım formların ortaya çıkması lazım. Çünkü merkezi siyaset çok haklı bir olsa güçsüz. Evet. Mutlaka toplumsal örgütler örgütlenmelerle, yerel örgütlenmelerle katılımcı bir siyaset kanalının ortaya çıkması lazım ki temsili siyasette bir güç kazansın. Kazanımlarını koruyabilsin. Ona çalışıyoruz. Umarım, umarım yani Düşlediğimiz şeyler <gülüyor> gerçek olur. Ee, yani tabii muhabbet etmek seninle çok keyifli. Zekâbır. Programında belli bir süresi var ve sonuna doğru Gerim, geliyoruz. Bir içelim, konuşalım. Eyvallah tabii ki her zaman, <gülüyor> seve seve. Ee, yani programı kapatmadan e, dinleyenlerimiz için söyleyeceğim sözlerin var mıdır? Yani ne yapalım, şiirin çok yanına çağıralım. Çok şarkılar, çok güzel şiirler dinledik, teşekkür ediyorum. <gülüyor> e, dinleyenlere de sabırlar için önce teşekkür ediyorum. Ee, bu ülke çok güzel şeylere layık bu şehir çok güzel şeylere layık şehir festivali de öyle bir şey ee, çok güzel şeylerden bir tanesiydi ee, ama bunları bize kimse vermiyor ee, güzel her şey için e, yayına gelebileceğimiz herkesle yayına gelerek birlikte mücadele etmemiz lazım ee, güzel bir demokrasimiz e, güçlendirmiş bir parlamenter sistemimiz adaletimiz hukukumuz ee, saldırılardan koruyabildiğimiz bir çevremiz e, olsun istiyorsak e, olabilecek herkesle yanına gelmenin yolu bulmak zorundayız aramak zorundayız biz arıyoruz herkes hep beraber gelsinler biz onların yanına gideriz hep beraber arayalım. Peki abi çok teşekkür ediyorum yani öncelikle işte yani Ruiz dostlar korosuna uzun zaman enstitünün kapılarını açık tuttunuz yani korudunuz kolladınız. Bugün de davetimi kırmayıp programa katıldım. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu programları teşekkür ederim. tekrarlamak teşekkür ederim. isterim. Teşekkür ederim. Zaten evet ya o gerçekten ne derler düşlerimizin seslendirildiği bir yer. Umarım bir gün özlediğimiz hayat hayatı da hep birlikte kavuşuruz. Sevgili dostlar bu programın ve bundan önce yayınlanan programların kayıtlarını Facebook'ta Babil'den sonra sayfasından dinleyebilirsiniz. Programı bir İstanbul şarkısıyla kapatmak istiyorum. Sözleri ve bestesi genç bir öğretmen arkadaşıma Mihrap Eski ait şarkıyı da o yorumlamış. İşte Antakya doğumlu Mihrap'la epey zamandır Arap müziği üzerine bir program yapmayı konuşuyorduk. 21 Kasım Feyruz'un doğum günüymüş. Mihrap'la Feyruz'u konuşup şarkılarından örnekler dinleteceğiz. Şimdi sizleri Mihrap'ın güzel şarkısı ve güzel sesiyle baş başa bırakmak istiyorum. Haftaya pazartesi 13'te 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle barışın, müziğin ve şiirin çok olduğu günler diliyorum hepinize. Esen kalın.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 Çin'den neler susmaz fikirleri örter bütün karanlığı güzelliği bir de sabah olsun gör İstanbul u. hele aşık aşk olsun. Bir sabah olsun